Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı Rjim. Bismillahi Ve nesta'inuhu ve nesafiru. Ve nazu bil min ve min siyat a'malna. Men yehthi ve men yudlil Ve illallah la Ve ve kitab Allah. Ve hayral al-hadi Muhammed'in Sallallahu sallahu ve sellem ve Umuuri muhtesa Tuha ve külle muhtesetin bir daha ve külle birale vealein Fin Siir derslerine bugün inşallah davetin açıktan yapıldığı dönemle devam edeceğiz Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın şöyle söylediği rivayet edilmiştir önce en yakın hısımlarına uyar. Yani Şuara suresi 214. ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı ve şöyle seslenmeye başladı. Ey oğulları, ey Adi oğulları. Bu şekilde değişik kabileleri saydı Kureyş'e mensup kabileleri derken toplandılar. Öyle ki kendisi gidemeyen ne olduğuna bakması için bir haberci, elçi gönderdi. Ebu Leheb ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri de geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ne dersiniz? Ben vadide sizin üzerinize baskın yapacak bir suvari topluluğunun olduğunu söylesem beni doğrular mısınız?'' buyurdu. Onlar ''Evet, biz senin doğrudan başka bir söz söylediğine şahit olmadık.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ben sizi şiddetli bir azap öncesinde uyarıyorum. Bu söze karşı Ebu Leheb ''Yuh sana bizi bunun için mi topladın?'' dedi. Bunun üzerine şu ayetler indi. Tepe suresi yani. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve zaten kurdu da. Malı ve kazandığı ona bir yarar sağlamadı. O alevli bir ateşe girecektir hanımı da. Odun taşıyarak ve boynunda kalınca bükülmüş bir ip olarak. Evet bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hürre radıyallahu anh'ın da şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Önce en yakın hısımlarını uyar ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu veya buna benzer bir söz söyledi. Canlarınızı satın alın. Sizi azaptan kurtaracak, koruyacak tedbiri alın. Ben size bir fayda sağlayamam. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas. Allah'a karşı ben sana bir fayda sağlayamam. Ey Allah'ın elçisinin halası Safiye. Allah'a karşı ben sana bir fayda sağlayamam. Ve ey Muhammed'in kızı Fatıma. Benden malımdan arzu ettiğini iste ama Allah'a karşı sana bir fayda sağlayamam. Bu da bu harbin rivayet ettiği bir hadis. Şimdi ilk hadiste şunu görüyoruz. Koreş topluluğu inkarcıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyen müşrikler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam doğru söylediğini biliyorlardı. Ondan asla yalan sadır olmayacağını biliyorlardı. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitabında önce ben size şunu haber versem doğrular mısınız diyor. Onlar da evet doğrularız diyor. Ama ahiretten haber verince ne yapıyorlar? Yan çiziyorlar. Şimdi Kureşlilerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru sözlü birisi olduğuna, el emin, güvenilir, yalan söylemez birisi olduğuna inanmaları, ona güvenmeleri kendilerini kurtarmadı. Yani bu yetmiyor. Bunun yanında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın azaptan kurtarmak ve cennete kişiyi sokacak şeyleri bildirdiğinde de bunlara da itaat etmek gerekiyor. Yani sadece o doğru sözlü birisidir. İşte şöyle güzel ahlaklıydı, böyle güzel ahlaklıydı, şuydu, buydu deyip de işi burada bırakmak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman bu şekilde gerçekleşmiyor. Onun istediklerinin, emrettiklerinin de Allah katından getirdiklerinin de tasdik edilmesi gereğiyle amel edilmesi gerekiyor. Öyle ki İkinci hadiste de şunu görüyoruz. Bizzat kendi akrabaları, amcası Abbas radıyallahu anh, halası Safiye ve kızı Fatıma özellikle zikrediliyor burada. Akraba olması onlara bir ek bir şey getirmiyor. Üstelik bunlar bakın iman etmiş kimseler. Kızı Fatıma, Abbas radıyallahu an, Safiye. Bunlar iman etmiş kimseler. Ben size bir fayda sağlayamam. Ne zaman fayda sağlayamaz? Dediklerimi yapmazsanız size bir fayda sağlayamam. Yani ahirette şefaatim size fayda etmez. Şefatin fayda verebilmesi için de emredilenlerin yapılması gerekiyor. Fakat o zaman şefaate gerek var? Emredilen şeyleri yaparken gösterilen aksaklıklar, kusurlar sebebiyle. Mesela kişi iman eder, büyük günahkar olabilir. Büyük günah işleyenlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Şefaatim var onlara diyor. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işleyenler içindir diyor. Şimdi buradan maksat şu. Yani bu, bu işte en asgarisi nedir? İman etmektir. Ve bu imanın en asgari olan bir takım amellerini, yani ağzalara düşen görevini yerine getirmek. Kalbe iman etmek düşüyor. Dile tasdik etmek düşüyor. E, ikrar etmek düşüyor. Ağzalara da fiil düşüyor. Mesela kelime-i şehadet. Bunu yapmazsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne dünyada ne ahirette Allah'ın azabından kurtaracak bir şefaati söz konusu değildir ona. Ebu, Ebu Leheb için bile böyle bakın. Ebu Talib için bile böyle. Ebu Talib'e tek bir şey olmuştur kişiye özel olarak, Ebu Talib'e has olarak azabı afletilmiştir. Ama cehennemden hiçbir zaman çıkamayacak. En hafif azabı gördüğü yerde ateşten takhuniye giydirilip beyni kaynayacak bundan diyor. Beyni köpürecek diyor. Şimdi ateşin en azabına en hafif azabına e, düşmesi, hafifletilmesi söz konusu olabilir bu kafir için. Ama cennet azabından asla çıkmaz. Allah Azze ve Celle'nin Maide Suresi 48. ayetinde kesin bir e, tehdidi var. Dilediğini affeder Allah Azze ve Celle. Şirk müstesna diyor. Yani ...şirkin dışında büyük günah bile olsa Allah affedebilir onu, bunu bildiriyor. Bu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati vesilesiyle olabilecektir ahirette. Buna dair sahih, sabit hadisler mevcut. Ama amel etmeyen kişi için böyle bir şey yok. Bu anlayışın sapmalarını günümüzde şu şekilde görebiliyoruz. Mesela bir kimse Seyyid denilip, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olması sebebiyle ona üstün mertebeler veriyor. Şialar bu işi biraz daha bariz yapıyor. 12 mam dedikleri, ehli dedikleri kimselere masumiyet atfediyorlar. Tıpkı peygamber gibi onlar da masumdur diyerek itikat ediyorlar. Bunlar şüphesiz küfür olan itikatlardır. Burada bizzat Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Abbas, Ey Safiye, Ey Fatıma. Bakın bunlar ehli olan kimseler. Ben size istediğinizi isteyin malımda dünyalıklarından bunları verebilirim ama Allah'a karşı bir fayda sağlayamam diyor. Evet, İbn Hacer Rahimallah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben vadide sizin üzerinize baskın yapacak bir suvari olduğunu, suvari topluluğun olduğunu söylesem beni doğrular mısınız sözüyle onlara bilinmeyen bir şeyden haber verdiğinde doğru konuştuğunu bildiklerine kendilerine ikrar ettirmek istiyordu. Yani ee, şu tepenin arkasında Bir topluk var Ben biliyorum bak Orada bir topluk var size baskın yapacak Ama siz bilmiyorsunuz Böyle bir şey bilmediğiniz bir şey haber verdiğinde Beni tasdik eder misiniz diyor Kavimde evet tasdikleriz diyorlar Ama yine başka bir bilmedikleri şeyden Haber verdiğinde Ahiret azabından haber verdiğinde Bizi bunun için mi topladın deyip yan çiziyorlar Ben sizi uyarıyorum Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in kitaplarında geçen, Kabisa bin Muharik ve Züheyr bin Amr'dan nakledilen rivayette şöyle deniyor. Sonra şöyle silenmeye başladı. Ben bir uyarıcıyım. Benimlesin durumunuz düşmanı görüp de ehlini korumak için fırlayıp koşan, yani halkını korumak için fırlayıp koşan ve düşmanların kendinden önce varmalarından korkup avaz avaz bağırmaya başlayan kimsenin durumuna benzer. Yani ben çıplak bir uyarıcıyım diyor. Yalın bir uyarıcıyım. Ebu Hüreyi radıyallahu anh rivayetinde geçen canınızı satın alın sözde de şu anlamdadır. Canlarınızı ateşten kurtarmak suretiyle yani adeta Müslüman olun ateşten kurtulursunuz demiş olmaktadır. Bu ise insanın kendini satın alması gibidir. Bu durumda bir bakıma itaatlarını kurtuluşun karşılığı olarak vermiş olmaktadırlar. Allah Azze ve Celle de Tevbe suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah... Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen müminlerden karşılığı cennet olmak üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Burada mümin sevap ve cennet karşılığı almak üzere bir satış yapmıştır. Bu da bütün canlara Allah'ın sahibi olduğuna işarettir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle gereken itaati gösteren bir kimse üzerine düşen ücreti ödemiş olur. Başarı Allah'tandır diyor Fethül Bahri'de. Yani ne demek istiyor? Bizim canlarımız zaten Allah'ın elinde. biz istesek de istemesek de Allah'ın elindeyiz. Canlarımız, ruhlarımız O'nun elindedir. Ama biz O'na itaat göstermekle, yani e, tav'an, kendi isteğimizle bizden istenenini yerine getirirsek ancak o zaman e, böyle bir alışveriş gerçekleşmiş olur. Eğer bunu yapmazsa insan zaten Allah'ın takdiri gelip onu bulacaktır bir şekilde. Ya itaat yolunda ya isyan yolunda ölecektir insan. Safir Rahman el Mübarek Furi'de şöyle diyor. Rahikul Mahdum kitabında. Bu ses yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı Mekke'nin dört bir tarafına yayılırken Allah Azze ve Celle Hicr 94. ayetinde şöyle buyurdu. Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme. Fasta bima tu'meru ve a'rid anil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir. Sen emrolunduğun şeyi kafalarına çatlat. Fasta çatlat, yani açıkça bildir emri anlamında. Bunun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirk hurafelerini ve saçmalıklarını tenkit etmeye başladı. Şimdi geçen haftaki bölümü hatırlarsak bunun öncesinde davetin açıkça yani müşriklerin kafasına çatlatırcasına bundan yapılmasından önce davetçi kadrosunun oluşmaz. iman edenlerin imanda sabitleşmesi, yani e, takva, sabır, ilim silahıyla donanıp, sebat silahıyla donanıp, ondan sonra işte şirki, hurafeleri reddetmeye açıktan başlamaydı. Putların gerçek mahiyetinden, onların gerçekte bir değerinin olmadığından söz ediyor, onların acizliklerini örneklerle açıklıyordu. Onlara kulluk edenlerin ve onları kendisiyle Allah arasında aracı edinenlerin açık bir sapıklık içinde olduklarını açık delillerle ortaya koyuyordu. Bundan sonra Mekke hiddet duygularıyla patladı. Bu gelişmeyi garipseyen ve reddeden düşünceler dalga dalga yayıldı. Müşriklerin ve putlara tapanların sapıklık içinde olduklarını bildiren ses duyulunca, bu onlar için adeta bulutları parçalayan, gök gürültüsü çıkaran, şimşekler çaktıran, sakin havayı sarsan bir yıldırım gibi gelmişti. Kureyşliler birdenbire ortaya çıkan ve geleneklerini atalarından devraldıkları uygulamaları ortadan kaldırmasından endişe ettikleri bu başkaldırıya karşı, karşı durmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada davete iman edenlerin, icabet edenlerin sayısı da kadın ve erkek olarak toplam 40 küsürü bulmuştu. Bu kutlu dönemde Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve süt kardeşi Hamza bin Abdülmuttalip radiyallahu anh iman etti. Aynı şekilde Ömer el Faruk radiyallahu anh de iman etti. Cezayir diyor ki Ömer radiyallahu anh ve Hamza radiyallahu anh'ın Müslüman olmasıyla birlikte bunlarla birlikte davet yeni bir dönem içerisine girdi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağrısını açıktan yapmaya başladı ve Rabbinin kendisine emrettiğini sesli bir şekilde söyledi. Bu yeni tutum müşriklerin yataklarında uykularını kaçırdı. Dehşet içinde kalmalarına sebep oldu. Müslümanların sayılarının artması, Müslüman olduklarını açıkça söylemeleri... Ve müşriklerin düşmanca tutumlarına aldırmamaları karşısında korku ve dehşetleri daha da arttı. Bu durum Kureyş'in ileri gelenlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pazarlık yapma girişiminde bulunmaya yönetmişti. Evet bu dönemin bazı özellikleri vardı. Başlıcaları şöyle. Birinci özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına Allah hepsinden razı olsun çok fazla işkence ve eziyet edilmiştir. İkinci özelliği Davetin insanların onunla muhatap olmasını önlemeyi amaçlayan çeşitli engellerle karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Üçüncü özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanlara davet ettiği hak üzerinde kendisiyle pazarlık yapmak için çok sık teklifte bulunulması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir tavizi kabul etmemesi. Dördüncü özelliği, bakın bu kabul etmeme ne zaman? Yani taviz asla vermemesi, işte e, davetin açık Tam başlamasıyla, yani bundan önce ne dedik, bir davetçi kadrosunun oluşması, yani Müslümanların güçlenmesi, Hamza bin Abdülmuttalip gibi, Ömer bin Hattab radiyallahu anh gibi İslam'ın sesini böyle gür bir şekilde çıkarmasını sebep olan, onlara karşı bir korku, tehdit, unsuru olabilecek bir seviyeye geldiği zaman bunlar yapılıyor. Ama daha öncesinde daha başka şeyler vardı. Bundan sonrasında da Müslümanların yine zayıfladığı dönemler olacak, Ebu Talib'in himayesini kabul edecek, e, Mutim bin Adi'nin himayesine girmek isteyecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi daha başka şeylerle karşılaşacaklar. Dördüncü özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru bir inanç üzere eğitime önem vermesi ve sabilerin kalplerinin namaza, oruca ve Kur'an okumaya bağlı olmaz. Yani iş sadece kuru bir davetle sınırlı kalmıyor. İnsanların, Müslümanların tek tek fert fert Allah ile ilişkilerinin de kesintisiz olmasına müthiş önem, hassasiyet gösteriliyor. Beşinci özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, işkencelere karşı sabır, nefse aldanmama ve bilgisizlikten yüz çevirme konularında eğitiyordu. Altıncı özelliği, sahabiler değişik işkence türlerinin en şiddetlilerine çarptırılırken, kendilerine zafer ve üstünlük müjdeleri veriliyordu. Bu dönem, bu zamanda davetin çeşitli ülkelerde yaşadığı merhaleyle aynı olduğundan Yüce Allah'tan bu döneme biraz ışık tutmamız ve bu dönemdeki gelişmelerden ibret çıkarmamız için bize yardımcı olmasını diliyoruz. Belki böylece İslami uyanış gençliğinin önünde yükselmeye ve hakimiyete giden yol aydınlanmış olur. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayet çizgisine uyulur. İmam Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Bu ümmetin sonunun durumu ancak başının durumu ne ile düzeldiyse onunla düzelir. Yani İslam daveti ilk halinde e, insanları ne ile ıslah etmişse, şirki batılı hurafeyi küfrü ne ile bertaraf etmişse, sonunda da takyamet gün ne kadar da aynı şekilde aynı şeylerle mükelleftir. Evet, Allah'ın kullar üzerindeki ilahi sünnetleri takdiri değişmez. E, Ahzab suresi 62. ayetinde şöyle buyuruluyor. Bu Allah'ın daha önce gelenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Yine Fatır 43. ayetinde Allah'ın sünnetinde bir sapma da bulamazsın buyuruluyor. Bütün herkes soruyor. İslam'ın ve Müslümanların yüceliği nasıl sağlanacak? İhlaslı Müslümanlar ümit ettikleri ortama kendilerine vaat edilen sonuca yani insanların küfür hükümlerinden ve sistemlerinden kurtularak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 Böyle bir çarpışmanın başında veya sonda istenilen sonuca erişilir. Bazı kimselerde var ki temelde böyle bir gaye taşımazlar. Onlara göre İslam davet sadece insanların ahlaklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmeler için sürdürülecek ıslah çağrısıdır. İnsani hasletler. Onların en fazla istedikleri insanların namazlarını kılmaları, zekatlarını vermeleri, Ramazan oruçlarını tutmaları ve Kabe'yi ziyaret ederek hac görevlerini yerine getirmeleridir. Bu gibilerin, Tevhid bayrağının yükseltilmesi, kötülük ve şirkin izlerinin silinmesi ve insanların ikinci bir kez Rablerinin hükümleriyle yönetilme mutluluğuna ermesi için fedakarlıkta bulunmaya yakınlıkları da yoktur. Yani onlar aslında sadece dünyevi bir gaye güderler bunda. İslam'ı eksik tarafıyla alırlar. Yani kendilerini e, suya sabuna dokundurmayacak şekilde e, hareket ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini açıktan yaptığı Müşriklerin hayal ürünü anlaşmalarının sefihliğini ortaya koyduğu, tapındıkları varlıkları basite aldığı ve böylece peygamberi çizgisini açık şekilde ortaya koyduğu dönemin özellikler hakkında tavsizatlı bilgiler vermeye başlamadan daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgisinden söz ederken kaldığımız beyaz sayfaya dönüyor ve şöyle diyoruz. Parlamento yolu sağlıklı bir İslami çözüm değildir. Çünkü bu ancak birçok taviz vermekle, siyasi sloganlar atmakla, ve bu dinin en önemli davasında, tevhid davasında bile yağcılık yapmakla mümkün olmaktadır. Bu dava, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilen bu dinin beynidir. Hatta diğer peygamberlerin ve rasullerin getirmiş olduğu dinlerin de beynidir. Allah Azze ve Celle Zuhru Suresi 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor. Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar kılmış mıyız? Parlamento yolu, İslam'ın ve Müslümanların üstünlüğünü sağlayacak bir yol değildir. O halde yol nedir? Yükselmeyi sağlayan sebepleri elde edebilmek için servetler biriktirmek ve İslami şirketler korumak mıdır? Belki bu düşüncede olanları, Allah'ın kendilerini lanetlemiş olduğu Yahudilerin, bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde söz sahibi olduklarından, o ülkelerin siyasi hayatlarına da hükmetmeleri etkilenmiş olabilir. Yani bundan etkilenmiş olabilirler.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 Elbani bunun şahitleriyle hasen bir hadis olduğunu Es-Sahihada açıklıyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü üzerinde de düşünmüyorlar. ''Vallahi benim sizin için korktuğum şey fakirlik değildir. Ancak sizden öncekilere açıldığı gibi dünyanın size de açılmasından, onların yarıştıkları gibi sizin de dünyalık için yarışmanızdan, dolayısıyla dünyalığın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.'' Bunu Bukhari rivayet eder. Bunlar aynı şekilde Ömer radiyallahu anh'ın şu sözünden de habersizdirler. Biz onların en altta olanlarıydık. Allah bizi peygamberiyle üstün kıldı. Ne zaman ondan başkasında yücelik ararsak Yüce Allah bizi aşağı düşürüyor. Bu ümmetin yücelmesi ancak dinine bağlanmasıyla ve Rabbinin emrini yücebilmesiyle mümkündür. O halde yol nedir? Askeri ihtilaller ve intihar saldırıları mı? Öyle olsa birkaç eylemle İslam'ın ve Müslümanların hakimiyeti sağlanır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatta bütün peygamberlerin davetlerini inceleyen bir kimse çok yakından bilecektir ki bu yol peygamberlerin yolu değildir. Bu yol aynı zamanda genel geçer şer'i kaydelerle de varlık alemindeki kevni kaydelere, kevni sünnetlere de aykırıdır. Allah Azze ve Celle Ra'd Suresi 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Öyleyse mutlaka davetin yayılması ve insanların kalplerinin de, bedenlerinin de tevhid inancıyla ve üstün şeriata itaatle ıslah edilmesi gerekir. Bakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kalarak insanları tevhide çağırmakla uğraştı. Bu arada sahabelerin gece ibadetiyle ve daha başka ibadetlerle eğitti. Gerek kendisi ve gerekse sahabeleri bu faaliyet esnasında işkencenin ve alayın her türlüsüne katlanıyorlardı. Kardeşlerimizin Allah'a davetin başlangıcının nasıl olduğu hakkında bilgi edinmeleri için Allah'ın izniyle yeri geldikçe bunlardan bazı örnekleri sunacağız. Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve ikinci akabe yaptıklarında istersen bu vadi yani Mekke halkına saldırıda bulunur ve hepsini bir kerede öldürürüz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bununla emrolunmadım dedi. Yüce Allah da bu konuda Nisa suresi 77. ayetini indirdi. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Yani bakın e, akabe biatı, ikinci akabe biatında Ensar bunu söylüyor Allah Resulü aleyhisselatü ve istersen şu vadi halkını, Mekke halkını bir saldırıyla işlerini bitiriverelim. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bununla emri olunmadım. İşte ayette buna işaret ediyor. Savaştan el çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Söz konusu düşüncelerin sahipleri yani bu e, savaş yoluyla, intihar saldırılar gibi yollarla davet edilmesi düşüncesinin sahipleri bu din hakkında öncekilerin ve sonrakilerin efendisinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha gayretli değildirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke daveti açıktan yapmaya başladığı zaman, Mekke'de daveti açıktan yapmaya başladığı zaman durumu böyle değildi. Değerli sahabelerin durumları da böyle değildi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabelerini eğitti. Medine'de İslam devletini kurmak için şartları hazırladı. İhlaslı Müslüman gençliğin öncelikle öğrenmesi gerekenler bunlardır. Ta ki gayretleri, çabaları boşa gitmesin. Ve içleri şer'i bir yarar sağlamadan sonuçsuz kalmasın. Biz de peygamberin siretinin bu bölümüyle ilgili araştırmada Allah'ın izniyle ve yardımıyla bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu açıklamaların ışığında Allah'ın yardımıyla bu dönemin bariz özelliğiyle ilgili bilgiler vermeye başlayalım. Birinci özellik dedik Allah Resulü Vesselam ve Vesselam'a ve asabına çok fazla işkence ve eziyet edilmez. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve bazı arkadaşları da yakında bir yerde oturuyorlardı. Birbirlerine hanginiz filanca oğullarının yeni boğazlanan devesinin döl eşini, işkembesini getirip de secdeye vardığında Muhammed'in sırtına koyabilir dediler. Oturanların en taşkını kalkıp söz edilen şeyi getirdi. Baktı ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığında onu sırtına iki omzunun arasına koydu. Ben de bakıyor bir şey yapamıyordum. Ah ne olurdu elimde engelleyebilecek bir kuvvet olsaydı. Adamın deriyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtına koyması üzerine oradakiler birbirleri üzerine, birbirlerinin üzerine yıkılırcasına gülmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de secdede kaldı, başını kaldırmadı. Sonunda Fatıma radiyallahu anh'a gelerek o şeyi sırtından attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve şöyle söyledi. Ey Allah'ım Kureyş'e sana havale ediyorum. Bu sözü üç kere tekrar etti. Aleyhlerine dua edince bu onların zoruna gitti. Çünkü o yerde yapılan duanın kabul edileceğine inanıyorlardı. Yani Kabe'de Allah'a yapılan duanın kabul edileceğine inanıyorlardı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isim isim saymaya başladı ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Şeybe bin Rebi'ayı sana havale ediyorum. Velid bin Utbe'yi sana havale ediyorum. Umeyye bin Halefi sana havale ediyorum. Ukbe bin Ebi Muayit'i sana havale ediyorum. Yedinciyi de saydıysa da ravi ismini unutmuştur. Canım elinde olana yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saydıklarının hepsini çukurda yani Bedir çukurunda can verip düşmüş halde gördüm diyor İbni Mesud radıyallahu anh. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'den e, şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Cehil ''Muhammed sizin aranızda yüzünü toprağa sürüyor değil mi?'' diye sordu. ''Evet'' dendi. Bunun üzerine şöyle dedi. ''Lat ve uzaya yemin olsun eğer onu görürsem boynuna basacağım veya yüzünü iyice toprağa sürteceğim.'' Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken geldi. Ebu Cehil boynuna basabileceğini sanıyordu. Buna teşebbüs edince hemen geri geri çekilmeye başladı ve elleriyle kendini savunur gibi hareketler yaptı. ''Oradakiler ne oluyor sana ey Ebu Hakem?'' dediler. Aslında Ebu Cehil'in asıl künyesi Ebu'l-Hakem. Yani ilmin babası, hikmetin babası demekti. Müşrik Araplar böyle künye vermişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu değiştirerek cehaletin babası manasında Ebu Cehil diye değiştirmişti. Bu yüzden Ebu'l-Hakem diyorlar. Ebu, Ebu Cehil benimle onun arasında ateşten bir hendek var. Şunlar da kana, kanatlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer bana yaklaşsaydı melekler onu parça parça ederlerdi. Evet bunu e, Müslüm rivayet ediyor. E, devamında şöyle denmektedir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Hayır insan gerçekten azar. Bunun Ebu Hirey radıyallahu anh'ın hadisinde mi geçti? Yoksa ona, ona ulaşan bir hadiste mi geçtiğini bilmiyoruz. Nebevi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cehil'den ve kendisine zarar vermek isteyen daha başka müşriklerden korundu hakkında bunun benzeri birçok hadis bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle Mayda 67'de, Allah seni insanlardan korur buyurmuştur. Bu ayet hicretten sonra inmiştir. En doğrusunu ancak Allah bilir. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Bu da Bukhari'nin rivayeti. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh'ıma'ya Müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları en şiddetli şey neydi? Bana bildir diye sordum. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin hicrinde yani hatim olarak adlandırılan yarım daire şeklindeki kısımda namaz kılarken Uhbe bin Ebu Muayyid geldi, elbisesini boynuna doladı, boynunu şiddetli bir şekilde sıktı. Derken Ebu Bekir gelip omuzundan tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yanından uzaklaştırdı. Ve şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürüyor musunuz? Bu aynı zamanda Mü'min Suresinin 28. ayetidir. Halkın geneli üzerinde de belli kişiler üzerinde de önemli bir etkinliği ve saygınlığı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırılar yapılırken değerli sahabelere özellikle onların zayıf olanlarına neler yapıldığını artık varın siz düşünün. <gülüyor> bu zamandaki sisli ortamda insanları Allah'a davet edenlerin gönüllerine bir teselli Ayaklarını kararlı kılacak bir vesile ve bir örnek olması için onlara uygulanan işkencelerden bazı örnekler sunacağız. Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Kabe'nin gölgesinde hırkasının yastık yapmış yaslanmış oturuyordu. Müşriklerin işkencelerinden şikayette bulunduk. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dedim. Yüzü kıpkırmızı bir halde oturdu ve şöyle buyurdu. Sizden öncekiler demirden taraklarla taranır, bunlarla kemiklerinin üzerinde et ve sinir adına ne varsa hepsi ayrılırdı. Yine de bu onları dinlerinden alıkoymazdı. Andolsun ki Allah bu işi kemaline erdirecektir. Öyle ki binekli bir kimse Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın San'a'dan Hadramut'a kadar gidebilecektir. Bunu Bukhari ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh de şöyle der. İlk olarak Müslümanlıklarını açığa vuran şu yedi kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar, Annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Yüce Allah amcası Ebu Talip vasıtasıyla korudu. Ebu Bekir'i Yüce Allah kavmi vasıtasıyla korudu. Diğerlerini ise müşrikler aldılar. Demir zırhlar giydirdiler ve güneşin altına attılar. Onların içinde Bilal'den başka hepsi istediklerini yaptı. Bilal ise Allah yolunda nefsini önemsemedi. Yani canına kıymet vermedi. Başına gelenlere katlandı. Kavmi de bunu önemsemedi. Onu alıp çocuklara verdiler. Onlar da Mekke'nin sokaklarında dolaştırmaya başladılar. O ise ehad, ehad bir, bir diyordu. Bunu İbn-i Mace rivayet eder. Elbani hasen olduğunu söylemiştir. Kays bin Ebi Hazım radıyallahu anh şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Said bin Zeyd bin Amr'ın, bu e, bu sahabe Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in oğlu. Yani Mekke müşrikleri içerisindeki tevhid ehli o zatın oğlu. Kufe camisinde şöyle söylediğini duydum. Vallahi Ömer daha Müslüman olmadan önce benim Müslüman olduğum için zincire bağlamıştı. Bukhari rivayet ediyor bunu. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olayla ilgili olarak Abdullah bin Abbas radiyallahu şöyle rivayet edilir. Bunun üzerine yani onun Müslüman olması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kavmine dön Ebu Zer'e. Durumu kendilerine bildir ve benim emrim sana gelinceye kadar bekle, sabret dedi. O da canım elinde olana yemin olsun ki bunu onların yani Mekkelilerin aralarında bağıracağım dedi. Sonra çıkıp mescidi harama geldi ve avazının çıktığı kadar bir sesle Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederim diye bağırdı. Sonra oradakiler... Yani müşrikler kalkıp kendisini dövdüler ve iyice canına acıttılar. Bu sırada Abbas geldi. Üzerine durdu ve yazık size. Onun gıfardan olduğunu ve sizin Şam tarafına giden tüccarlarınızın yollarının onlara uğradığını bilmiyor musunuz? Dedi. Böylece onu ellerinden kurtardı. Ertesi gün yine gelip aynı hareketi yaptı. Yine başına üşürüp dövdüler ve Abbas gelip kurtardı. Bunu da Bukhari Menakıbullah Ensar'da rivayet ediyor. Burada aslında... Ebu Zer radıyallahu anh din gayretiyle hareket ediyor. Fakat doğru bir iş yapmıyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünü dinlemiyor burada. Kavmine git benim emrimi bekle. Sabret demişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. E, fakat Ebu Zer radıyallahu anh burada sabretmiyor. Şimdi bu dönemde yani ilk e, özel bu dönemin ilk özelliğinden çıkarılacak dersler şöyle. Bu gelişmeler Allah'ın şu ayetini desteklemektedir. Teyit etmektedir. Ankebul Suresi 2. ayetinde insanlar sadece iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Yine Bakara Suresi 214. ayetinde Yoksa siz, sizden önce geçenlerin başlarına gelenin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine sıkıntı ve darlık içerisinde düştüler ki Peygamber ile yanındakiler Allah'ın yardımı acaba ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Benzer bir ayette de Ali İmran 186. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Andolsun mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacak ve gerek kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan gerekse Allah'a ortak koşanlardan çokça rahatsız edici sözler duyacaksınız. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu gerçekten azmedilecek işlerdendir. Bu imtihanın faydalarından biri de müminlerin arındırılması ve kafirlerin helake itilmesidir. Nitekim Enfal 42. ayetinde şöyle buyrulur. Ancak Allah, helak olanın apaçık bir delille helak olması, yaşayanın da apaçık bir delille yaşaması için yapılması kesinleşmiş olan işi yaptı. Muhakkak ki Allah iştendir, bilendir. Bunun yanı sıra Yüce Allah, dostlar ve şehitler edinmek istemiştir. Allah yolunda arkalarını dönmüş olarak değil, öne atılarak, ilerleyerek şehit olmayı dileriz. İbn-i el Cevziye şöyle diyor. Buradaki amaç şudur. Yüce Allah'ın ilahi hikmeti, canların mutlaka imtihan edilmesini ve bir takım musibiyetlere çarptırılmalarını gerektirmiştir. İmtihan ise temiz olan temiz olanı pis olandan ayırır. Allah dostlarına ve lütfuna layık olanla olmayanı Allah dostluğuna ve lütfuna layık olanla olmayanı ayırır. Sevgisine layık olan kimseleri seçmek ve imtihan körüyle kendilerini arındırmak istemektedir. Tıpkı Altının safının ortaya çıkarılması işlemi gibi. Altınla beraber bulunan yabancı maddeleri ayırmakta ancak imtihanla. Arapça'da bu kelimeye imtihan deniliyor. Yani e, pota diyorlar ya, potada eritmek. Araplar buna imtihan diyorlar. Mehene kökünde. Çünkü nefis esasında asıl üzere fıtratında cahil ve zalimdir. Cehalet ve zulüm kirletmektedir. Arındırma ve ayıklama yoluyla bu kirden temizlenmesine ihtiyaç vardı. Eğer bu dünyada bu kirden kurtulursa ne âlâ? Kurtulamazsa cehennem körüğüne, körüğünde ayıklanır. Kul kendini eğitir ve arındırırsa cennete girilmesine izin verilir. İşte kulun dünyada e, çektiği bu sıkıntılar tıpkı e, altının saflaştırılırken körüğe tabi tutulması gibi bir işlemdir. Şayet insan bu sıkıntıları dünyada çekmezse e, ve bu çekmemesi günah işlemesini gerektiriyorsa, bundan kaçınması günah işlemesini gerektiriyorsa... Artık onu cehennem e, körükleyecek. El cezayir el Ennetayc vel İber'de şöyle diyor. Yüce Allah'ın peygamberlerine olan vadinin doğruluğu Hicr suresi 95. ayetinde bildirilmektedir. O alay edenlere karşı biz sana yeteriz. <gülüyor> Nitekim Yüce Allah onların hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde çok kısa bir zaman sonra ve çok dar bir zaman içerisinde helak ederek onlara karşı kendisine yetmiştir. Yani Bedir'de yani az sayıda olan bir topluluk olmalara rağmen kendilerinden kat kat fazla bir topluluğu rezil etmişlerdir. Müşriklerin ileri gelenleri, bir Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini sahip beddu ettiği kimselerin hepsi kalibu Bedir'de, Bedir Çukuru'nda leşleri atılmış halde o savaş sonuçlanmıştır. Bu onların sabırlarının neticesiydi. Bize de ancak sabretmek düşer. Yani Allah'a itaatten ayırmamak, haktan ayrılmamak düşer. Said Ramazan el-Buti de şöyle diyor. Yüce Allah'ın Resulüne emrolunduğun şeyi açıkça bildir ayetindeki genel içerikli emirle yetinerek özel olarak akrabalarını ve soydaşlarını korkutmasını emretmemesi mümkündü. Çünkü aşiretinin ve akrabalarının bütün fertleri fertleri önlerinde davette bulunacağı ve cennem azabıyla korkutacağı genel topluma dahildiler. Öyleyse kendi aşiretini uyarmakla ilgili özel emrin hikmeti neydi? Sorumlulukta en alt derece kişinin kendi nefsinden sorumlu olmasıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dereceye hakkını vermesi için vahyin başlangıcı dönemi daha önce gördüğümüz gibi uzun bir müddet sürmüştür. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber kendisine indirilenlerin de Allah azze ve celle tarafından bir vahiy olduğu konusunda tam mutmain olmasına kadar bu dönem devam etti. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ferdi davetine ilk başlamadan önce de bir yine ferdi bir eğitim sürecinden geçiriliyordu. Böylece o kendi kendine iman etmiş ve ileride alacağı bütün ilkeleri, ölçüleri ve hükümleri kabul etmeye yatkın bir hale gelmişti, tecrübe edinmişti. Sonra gelen sorumluluk derecesi ise Müslümanın kendi ailesinden ve kendileriyle arasında bağ olan yakın akrabalarından sorumlu olmasıdır. Allah Azze ve Celle bu mesuliyetin hakkını vermeye dikkat çekerek umumi ve açıktan tebliğ emrettikten sonra aileyi ve yakın akrabayı cehennem azabıyla korkutma ve onlara İslam tebliğ etme zaruretini özel olarak belirtti. Sorumluluğun bu derecesinin akraba ve aile sahibi her Müslüman tarafından e, yüklenmesi gerekir. Bu konuda müsteeddirilir. Üçüncü devre ise derece ise alim bir kişinin kendi mahallesinden ve yöresinden Yöneticinin de devletinden ve halkından sorumlu olmasıdır. Bunların her biri belirtilen çevrelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vekalet etmektedirler. Münir Gadban da şöyle diyor. İlk merhalede davetin akraba çevresinde olması doğal bir şeydir. Özellikle açıktan yapılacak mücadelenin mahiyeti bunu gerektiriyorsa. Çünkü böyle bir mücadele davetçiyi tehlikeye atmaktadır. Dolayısıyla bir koruyucu çevrenin olması zorunludur. Bir davetçinin aşireti insanlar içerisinde onu korumaya en yatkın kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlar içerisinde İslam'a ilk giren eşi Hadice binti Hüveylit radıyallahu anha, kölesi Zeyd bin Harise radıyallahu anha ve yanında kalan amcası oğlu Ali bin Ebi Talip olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini kısa ve uzun vadede elde edecekleri bir ganimet için toplamamıştır. O Gözlerin üzerindeki perdeyi kaldırmış, böylece o gözler uzun zaman içerisinde göremedikleri şey, gerçeği görmüşlerdir. O aynı şekilde kalplerdeki pası gidermiş, böylece kalpler yaratılıştaki fıtratına uygun olan ve cahiliyenin engel olduğu kesin gerçeği anlamaya başlamıştır. O insanlığı Rabbine ulaştırmıştır. Kendilerinin derin kökleriyle ve var, varoluşlarının gerçek sebebiyle bağlantılarını kurmuştur. Önceden mahsur kalmış bir durumda ve şaşkınlık içindeydiler. O, sonsuzlukla geçici hayatı birbirine kıyasladı. Sahabeler de sonsuzluk alemini geçici aleme tercih ettiler. Basit putlarla yüce ilah arasında tercih yapmalarını istedi. Onlar da taşların yontulmasıyla elde edilen putları küçümseyerek göklerin ve yerin yaratıcısına yöneldiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bol bol miktardaki hayrın verildiğini düşündü. Sahabeleri de onun kendilerine verdiği önem dolayısıyla kendileriyle ilgilendiğini düşündüler. Dolayısıyla eziyet gördüklerinde Allah'tan sevap umarak katlandılar. Putlar olarak şekillendirilen pisliklere kulluk edenler onlara saldırınca onlar kendi bildikleri gerçeklere sıkı sıkı sarıldılar. Küfür ile iman arasında vuku bulacak savaşta her gün bir gün kendini gösterecek. Kimlerin şehit olacağını, kimlerin helake gideceğini ortaya çıkaracak. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminlerle Baş aşağı giden müşrikler Allah'ın izniyle birbirinden ayrılacaktı. Hud suresi 121-123. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. İman etmeyenlere de ki, imkanınızın el verdiğini yapın. Biz de yapmaktayız. Bekleyin, biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mustafa Sıbahi'de şöyle diyor. Şirk ve sapıklık içerisinde olanların işkence ve baskının her şekline başvurmalarına rağmen müminlerin inançlarında kararlılık göstermeleri, imanlarının doğruluğuna, inandıkları şeylerde samimi olduklarına, gönüllerinin ve ruhlarının yüceliğine en büyük delildir. Çünkü inandıklarından dolayı işlerinde duyduklu, duydukları gönül rahatlığı, kalp huzuru, zihinlerinin inandıkları şeylerin doğruluğuna kesin kanaat etmesi, ve Yüce Allah'ın rızasına kavuşma müminleri dolayısıyla bedenlerinin çektiği eziyet, mahrumiyet ve baskı kendilerine hafif geliyordu. Samimi müminler ve ihlaslı davetçiler ruhlarına ve kalplerine hakim olan iman sebebiyle nefsani isteklerini sonraya bırakır, bedenlerinin rahatlığına, zevk ve sefa içerisinde olmasına aldırış etmezler. İşte davetler bununla başarıya ulaşır. Kalabalıklar bu yolla karanlıklardan ve cehaletlerden kurtulurlar. Evet. Bu dönemin ikinci özelliği davetin insanların onunla muhatap olmasını önlemeyi amaçlayan çeşitli engellerle karşı karşıya gelmesiydi. Mübarek Furi özet olarak şöyle diyor. Kureyşliler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçbir şeyin davasından alıkoyamadığını e, görünce bir kez daha oturup düşündüler. Bu davetten kurtulmayı sağlayacak başka baskı yolları belirlediler. Bunlar da şunlardı. Alay Küçümseme, basite alma, yalanlama ve eğlence konusu yapma. Bu tutumla Müslümanları küçük düşürmeyi, onları manevi yönden zayıf düşürmeyi amaçlıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok çirkin iftiralarda bulundular. Aşağılık küfürler savurdular. Onu deli olarak adlandırıyorlardı. Hicr suresi 6. ayetinde dediler ki, ''Ey kendisine zikir, kitap indirilen, sen muhakkak delisin.'' Aynı şekilde kendisini büyü yapmakla ve yalan söylemekle suçluyorlardı. Ayette Sa'd suresi 4. ayetinde kendilerine içlerinden bir uyarcı gelmesine hayret ettiler. Küfredenler dediler ki bu yalancı bir büyücüdür. Onların tutumlarını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde Muttaffifin suresinin 29-33. ile ayetlerinde şöyle anlatıyor. Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı. Ailelerine döndüklerinde de müminleri alaya almalarından zevk duyarak dönerlerdi. Onları gördüklerinde bunlar hiç süphesiz sapıklardır derlerdi. Oysa kendileri onların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. İkinci baskı metotları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği yüce ilkeler hakkında zihinleri bulandırmak, bunlar hakkında şüphe uyandırmaya çalışmak, asılsız iddialar ortaya atmak, bu ilkeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi ve şahsiyeti etrafında tutarsız bir e, bir takım iddialar yaymak. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de e, hakkında şöyle diyorlardı Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Nahil 103. ayet bunlar öncekilerin masallarıdır. Estağfurullah Furkan 5. ayet bunlar öncekilerin masallarıdır. O Kur'an onun yani Muhammed'in uydurduğu bir düzmeceden başka bir şey değildir. Evet, o onlar yazmıştır, sabah akşam kendilerine okumaktadır. Ee, yine ona bir insan öğretiyor. Yani başkasından öğreniyor bunları diyerek. Nahi 103. ayetinde belirtiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında da şöyle diyorlardı. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı bir melek indirme, indirilmeli değil miydi? Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Kur'an-ı Kerim'de onların bu tür iddialarına verilen cevaplarla ilgili birçok örnek vardır. Bazı yerlerde onların iddiaları dilere getirilerek, bazen de dile getirilmeden cevap verilmektedir. Üçüncü uyguladıkları baskı metodu, Kur'an'a eskilerin masallarıyla karşı çıkılması ve insanların Kur'an'dan alıkonması için onlarla, yani bu masallarla insanların meşgul edilmesi. Bakın, teminden beri saydığımız şeyler... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini yüklenmiş, Allah Resulü'nün varisi olan Sünne ehlinin de bidat ehli tarafından itham edildiği, suçlandığı şeylerdir. Onların komplolarıdır, onların planlarıdır. Aynı şekilde bizlerin de dikkatli olması lazım. Dua göre bir gün Nadr bin Haris Kureyş halkına şöyle diyor. Ey Kureyş halkı, vallahi başınıza öyle bir şey geldi ki siz ondan kurtulmak için bir çıkış yolu bulamazdınız. Bulamadınız. Muhammed sizin aranızda genç bir çocuktu. Aranızda olduğu sürece sizi memnun etmişti. Aleykümselam ve rahmetullah. Size hep doğru söz söylemişti. Emanetlerinize büyük dikkat göstermişti. Ama iki şakağına aklık düştüğünü gördüğünüzde önünüze şu bildiğiniz şeyi çıkardı. Siz tuttunuz büyücü, büyücü dediniz. Hayır vallahi o büyücü değildir. Biz büyücüleri onların üflemelerini ve ilmek bağlamalarını gördük. Yine kahin dediniz. ''Hayır vallahi o kahin değildir.'' ''Biz kahinleri, onların dedikleri şeyleri, onların deliklere bir şeyler geçirmelerini gördük ve nakaratlarını da dinledik.'' ''Yine tuttuğunuz şair dediniz.'' ''Hayır vallahi o şair değildir.'' ''Biz şiiri gördük, her şeklini dinledik.'' ''Sonra tuttuğunuz delil dediniz.'' ''Hayır, vallahi o değil, deli değildir.'' ''Biz deliliği gördük, ona delilik nöbetleri gelmiyor ve delilerin yaptığı gibi kendi kendine söylenmiyor.'' ''Zihninde karşılıklar olmuyor.''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 nadir arkasına durup vallahi Muhammed benden daha güzel konuşamaz derdi sonra da etrafında toplananlara Rüstem, İsfendiyar gibi İran krallarının masallarını anlatırdı ardından Muhammed neyle benden daha güzel söz söyleyecek derdi İbni İşam bunu e, rivayet etmiştir şimdi düşünebiliyor musunuz bakın e, sünnet imamlarından birisi ismini hatırlayamadım şimdi şöyle diyor hiçbir bidat ehli yoktur ki hadis ve isnadı rivayet edilirken ona karşı buğz etmesin. Yani bundan hoşlanmaz. Hadisten ve onun rivayetinden daha ehli hoşlanmaz. Şimdi bakın insanların şu toplumda öğrenmeleri gereken en önemli şey, ıslah etmeleri gereken en önemli şey akidevi meselelerdir. Akidevi meseleleri anlatanlardan kulak tıkayanlar, yüz çevirenler Gidiyorlar işte Nihat Adiboğlu'nun güzel kıssalarına, böyle kulağa hoş gelen, nefislere hitap eden kıssalarını işte bilmem ne Döngeloğlu'nun döndürmelerine, işte şuna buna e, insanlar akıyorlar. İşte müşriklerin yaptığı şey de buydu. Şeytan demek ki politikasını hiç değiştirmemiş. Nadir bin Haris'in e, kalbine üflediği şeyi bugünkü sapıklarına kalbine aynen üflüyor. Aslı asları olmayan hikayelerle, kıssalarla, uydurmalarla hakkın ve hakikatin önüne geçiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir misal olarak zikrediyorum bunu. Namazı ben nasıl gördüysem o şekilde kılın. Bize de burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi namaz kılmak düşüyor. E bunu gerçekleştirmek için de bu konuda neler rivayet edilmiş bunları araştırmak biraz zahmete girmek gerekiyor. Her ferdin bu zahmete girmesi gerekiyor. Ama bir takım sapıklık önderleri, bidat önderleri çıkıyor şöyle kıssalar anlatıyor. İşte falanca e, zahit zat veya falanca peygamber birisine uğramış da o e, yuvarlanarak namaz kılıyormuş. Böyle namaz kılılmaz demiş. Şöyle şöyle kılacaksın diye ona öğretmiş. Becelememiş becerememiş. Ben bildiğim gibi kılarım demiş de işte e, kendisi su üzerinden yürürken bu yuvarlanarak namaz kılan su üzerinden yürürerek karşıya geçmiş. Bu batmış. İşte sen bildiğin gibi namazı kıl. Bunun gibi kıssalarla, e, asla asla olmayan kıssalara ne yapıyorlar? Hak ve hakikatin önünü perdeliyorlar. İşte Nadir bin Haris'in yaptığı da buydu. Hatta Tirmizi'de gelir rivayet. E, fakat isnadında zayıflık var. E, Luhman suresi 6. ayetinde geçen. Lehvel hadis, söz eğlencesi insanları hak yoldan saptırmak için söz eğlencesiyle meşgul olurlar. Ayetinde kastedilen Lehvel Hadis'in, Nadır bin Haris'in İran'dan getirdiği kıssalar, hikayeler olduğu söylenmiştir. Tirmiz'deki rivayette. Yani boş sözlerle insanları haktan alıkoymak. Nefislere hitap eden hikayelerle. Dördüncüsü müşriklerin uyguladığı diğer bir politika pazarlık girişimleridir. Bu yolla İslam'la cahiliyenin yolun ortasında buluşarak bir anlaşma yapmasını sağlamaya çabalıyorlardı. Bu planlarına göre müşrikler savundukları bazı şeylerden vazgeçerek, yani müşrikler de bazı şeylerden vazgeçiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve de savundu bazı şeyleri bırakacaktı. Bunu şart koşmuşlardı. Bu konuda Allah Azze ve Celle Kalem Suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor. İstediler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşaklık göstersinler. İbn-i senediyle birlikte verdiği bir rivayette şöyle denmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ettiği bir sırada Esved bin Abdülmuttalip bin Esed bin Abdülhuzza, Velid bin Mughire, Umeyye bin Halef ve As bin Vailes Sehmi karşısına çıktı. Bunlar kavimlerinin yaşlılarıydı, ileri gelenleriydi. Dediler ki ey Muhammed gel biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Yani Allah'a ibadet edelim. Sen de bizim ibadet ettiğimize ibadet et. Biz ve sen ortak bir şeyde birleşmiş olalım. Eğer sen ibadet ettiğin, senin ibadet ettiğin, bizim ibadet ettiklerimizden daha hayırlıysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Bizim ibadet ettiğimiz, senin ibadet ettiğinden hayırlıysa sen ondan, bizimkinden nasibini almış olursun. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Kafirun Suresini indirdi. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben taptıklarımıza tapacak da değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Onların o gülünç anlaşma tekliflerini Yüce Allah bu kesin ayrıca hükmüyle reddetmiş oldu. Bu konuda başvurdukları metotlardan biri de yine işkence ve eziyetti. Daha önceki bölümde ve uygulamaların bazı örneklerinden söz edilmişti. Bu merhalede başvurdukları bir uygulama da ekonomik ambargo ve abluka uygulamasıdır. Bununla ilgili açıklama ileride gelecek Allah'ın izniyle. Bir diğer metot da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tevhid davasından taviz vermesi için çok sık teklifte bulunulmasıdır. Bunun hakkında da ileride inşallah bilgi verilecektir. Bu amaçla başvurdukları metotlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumaktan ve onu savunmaktan vazgeçmesi için amcası Ebu ile çok sık pazarlık teşebbüsünde bulunmalarıdır.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 Sen beni çağırdın ve biliyorum ki sen bana iyi şeyler öğütlüyorsun. Şüphesiz doğru söyledin ve sonra sen güvenilir birisin. Hem öyle bir din sundun ki, onun yeryüzündeki dinlerin en hayırlısı olduğunu biliyorum. Eğer bu kınarma ve sövülme korkusu olmasaydı, benim buna açık bir yakınlık duyduğumu görürdün. Düşünebiliyor musunuz? Ebu Talip bu şiiri söylüyor. Hakkı her açıdan kabul ediyor. Üstünlüğünü kabul ediyor bu dinin. Ama ne diyor? Ama ben e, söylemek, kınanmaktan korkuyorum diyor. Evet, bunu Abdullah İbni Muhammed bin Abdülvehhab Muhtasar-ı siret Rasul sallallahu aleyhi ve sellemden e, o kitabında naklediyor. Evet, yine bu amaçla başvurdukları yollardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çokça mucize isteyerek onu zor durumda bırakmaya çalışmaları. Şeyh Muhammed el-Hudari şöyle diyor. Müşrikler kendilerinin ileri sürdükleri isteklerin kabul edilmediğini görünce bir başka kapıdan girmek istediler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çokça mucize istemek suretiyle zor durumda bırakmaktı. Bunun için toplantılar ve dediler ki ey Muhammed eğer doğru söylüyorsan bize senden isteyeceğimiz bir mucize göster. Bu da aynı bizim ayı bizim için ikiye ayırmandır. Biz senden bunu istiyoruz. Allah ona bu mucizeyi verdi ve ay ikiye yarıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun veya şehadet getirin diye buyurdu. Evet. Bu olayı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir ki o ilk Müslüman olanlardandır. Ondan değişik tarihlerle rivayet edilmiştir. Ondan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh ve daha başkaları rivayet etmişlerdir. Onlardan da çok sayıda insan rivayet etmiştir. Öyle ki hadis neredeyse mütevatir derecesine çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim bu olaydan Kamer suresinin başında söz etmiştir. Allah Azze ve Celle bu konuda kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer suresinin ilk ayet Böyle buyuruyor. İnançlılar bu büyük mucizeyi gördüklerinde işlerinden bazıları Ebu Kepşe'nin oğlu sizi büyüledi dedi. Ebu Kepşe diye Resul ve Vesselam'a diyorlardı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Kamer suresinin ikinci ayetini indirdi. Bir ayet mucize görseler yüz çevirir ve devam ede gelen bir büyüdür derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra başka mucizeler istediler. Bunları isterken sırf küfürlerinde inat ve ısrar etmeyi amaçlıyorlardı. Bu istedikleri hakkında İsra suresinde şöyle buyurulmaktadır. Dediler ki yerden bir kaynak fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden bir bahçen olmalı ve aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut ileri sürdüğün gibi göğü üzerimize parça parça düşürmeli veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir eğin olmalı veya göğe yükselmelisin. Üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece yükselmene de inanmayacağız. İsra 90 93. ayetler. Yüce Allah'ın onların bütün bu isteklerine cevabı şu olmuştu. De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben peygamber olan bir insandan başka bir şey değil miyim? Çünkü Yüce Allah onların kalplerinin sakladığı inadı ve taassup düşüncesini ne kadar çok mucize görseler de inanmayacaklarını biliyordu. Nitekim Yüce Allah En'am suresinde bu hususta şöyle buyurmaktadır 107. ayetinde. Kendilerine bir mucize gelmez durumunda iman edecekleri konusunda bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler Allah katındandır. Üstelik o gelse de onlar yine iman etmeyeceklerinin birincinde değil misiniz? Enfal suresinde bildirilen şu sözleri söyleyenlerden nasıl bir hayır beklenebilir ki? Enfal 32'de şöyle dedikleri bildiriliyor. Bir zaman ey Allah'ım bu senin katından gönderilme bir gerçekse bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize acıklı bir azap gönder demişlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah'a bu şekilde dua ediyorlar. Yani Allah'a bir samimi inanç var. Allah'a dua etmeleri gibi ibadetlerini yapıyorlar. Ama bunda ne istiyorlar? Eğer bu gerçekse başımıza taş yağdır ya Rabbi. Yani o kadar eminler ki batıl yollarından zanna tabi olmalarına rağmen. Zanna tabi olmalarına rağmen Allah onların kalplerini neden kör etmiş? E, çünkü onlar hak kendilerine gelince batıl şeylerin hevesiyle haktan yüz çevirmişlerdir. Şimdi bakın şu madde yani sürekli mucize isteğiyle, mucize talebiyle peygamberleri sıkıştırmaları, müşrikleri tarafından böyle sıkıştırılmaya çalışmaları, şimdi bidat ehli tutuyorlar, bir takım uydurma hikayelerle veya gerçek bile olsa, işte falanca hazretleri işte su üzerinde yürümüştür, şöyle mucize göstermiştir, şöyle keramet göstermiştir diyorlar ve onun itikadı eşariydi, yok maturiydi, yok efendim bu tarikatçıydı, falanca tarikatın şeyhiydi. İşte bu kerameti gösterdiyse o zaman o da doğru yoldadır diyorlar. Değil mi? Bakın burada şu gerçeği unutuyorlar. Aynı şeyi tabii ehl-i sünnetten de bekliyorlar. Yani siz de doğruysanız siz de buna benzer bir keramet getirin de biz de size inanalım. Ölçü olarak bunu tayin ediyorlar. Allah Azze ve Celle ise mucizeleri ne için indirdiğini bildiriyor bu ayetlerde. Mucizeleri Allah kadından. Ne için? İman edenlerin imanın pekişmesi... Kafirler aleyhine de hüccetin ikame olması için. Sadece buna talip olanlar, bakın sadece mucizeye talip olanlar, daha Nebi aleyhissalatü vesselam, e, e, mesela İsra mucizesi, İsra ve Miraç mucizesi gerçekleştiği zaman ne yaptılar? Dinden döndüler. Bir mucize sebebiyle inandılar, Sonra bir takım söylentilerle ne yaptılar? İtikatlarından geri döndüler. İtikatlar böyle olağanüstü olaylarla desteklenmez. İtikatlar Allah'ın katında hudud olan kitap ve sünnet, yani Allah'ın gönderdiği vahiy ile ispatlanmak zorundadır. Peygamberler davetlerinde kendilerini ispatlamaya kalkmadılar ki, sadece Peygamber oldukları gibi getirdikleri esaslardan insanları ilzam ettiler, mesul tuttular. Yani o mucizeler gelen davetin içeriğinin doğruluğunu göstermek içindi. Ama şeye baktığınız zaman, kitap ve sünnet, Allah katında olan hüccet kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnete aykırı hareket eden ve peygamber olmayan bir takım insanları ne yapıyorlar? Olağanüstü hallerini ölçü alıyorlar. Hiçbir zaman bakın, şurası çok önemli bir husustur. Mucizede meydan okuma vardır. Mucizede meydan okuma vardır. Peygamberler bununla, mucizelerle, Allah katından kendisine verilen olağanüstülüklerle iman etmenlere meydan okurlar. Ama keramette böyle bir durum olmaması şarttır. Eğer bir kimse kerametle meydan okuyorsa, o bir sapıklıktır. Bir şeyin doğruluğuna, mesela bir kimse işte havada uçup da bakın ben Allah dostuyum diye iddia ediyorsa, işte o sapıklık olduğunun en bariz göstergesidir. Keramet, mucizeden bu yönüyle farklıdır. Keramette hiçbir zaman meydan okuma yok. Kendi adına, kendi velayetini ispatlama gibi bir meydan okuma yok. Ama peygamberler nübüvvetlerini ispat etmek zorundadır. Çünkü Allah katından e, bir hüccettir peygamberlerin sözleri. Bir Nuh düşünün. Bin seneden eksik, elli sene eksik, dokuz sene insanları hakka davet etmiş. Dokuz elli sene boyunca bunun elinde kitap da yok. Onların elinde kitap da yok. 950 sene sonunda mucize nasıl gerçekleşiyor? Verdiği haberin gerçekleşmesiyle. Yani nasıl gerçekleşiyor bu mucize? Şunu yaparsanız kurtulursunuz diyor. Şunu yapmazsanız, şöyle şöyle devam ederseniz helak olursunuz diyor. Ve e, bildirdiği gibi gerçekleşiyor. Allah azze ve celle peygamberlerinin bildirdiklerini tasdik ediyor. Doğruluyor. Ama evliya diyorsak bir kimseye, bir kimsenin Allah dostu olduğuna <gülüyor> inanıyorsak onun Allah dostu olduğuna inanmamızın sebebi kitap ve sünnet üzerinde hareket etmesidir. Farzların en birincisi olan e, veli hadisinde şöyle buyruluyor Kulum kendisine farz kıldığım bir şey ile bana yaklaştığı kadar hiçbir şeyle yaklaşamaz diyor. Başında diyordu ki e, kim benim veli kuluma düşmanı ederse ben ona harbi ilan ederim. Bana harbi ilan etmiş demektir diyor. Veli kulma düşmanlık edelim. Kulun kendisine farz kıldığım şeyleri yerine getirerek bana yaklaştığı gibi başka bir şeyle yaklaşamaz. Sonra nafilelerle yakınlığını artırır diyor. Demek ki en önce farzlar. Bu farzların en başında da tevhid gelir. Tevhidi olmayanın hiçbir ibadeti, akidesi düzgün olmayanın hiçbir ameli Allah katında geçerli değildir. Bu sebeple akidesi bozuk biri havada uçsa, ölüyü diriltse, göke emredip yağmur yağdırsa bunların hiçbir değeri yoktur Allah katında. Eğer ölçü bu olsa, eğer ölçü bu olsa, yarın deccal çıktığında bir takım olan gösterecek, sahih mütevatir hadislerde belirtildiği gibi göğe emredecek, yağmur yağdıracak, yere emredecek, ot bitirecek, o adamı ikiye ayıracak, tekrar birleştirecek diyor. Deccal. O zaman detcala da de iman etmek gerekirdi. Getirdiklerini tasdik etmek gerekirdi. Bizim her şeyin önünde Allah katından geleni önüne geçirmemiz lazım. Allah katından gelene aykırı olan şeylerde ne kadar böyle olağanüstülük, keramet gibi şeyler anlatılsa da ne kadar süslense de onlara itibar edilmemesi gerekir. Burada ölçü budur. Yani peygamber, peygamberler her zaman davetlerine Allah tarafından mucizelerle desteklenmişlerdir. Peygamberin varisi olan kimseler için ise bu şart değildir. Yani Allah dostu olacak kimsede keramet diye bir şart yok. Bir kimse istikamet üzerindeyse en büyük keramet odur. Kitap ve sünnet yolu üzerinde, sahabenin anlayışı üzerinde kitap ve sünnet yolunda devam edebiliyorsa, bu konuda taviz vermiyorsa Allah ona çok büyük bir keramet vermiştir. Çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Evet. Onlar eğer bu e, senin katından gönderilme bir gerçekse bizim üzerimize gökten taş yağdır veya acıklı bir azap gönder diyorlardı. Halbuki ey Allah'ım bu senin katından gönderilme bir gerçekse bizi ona ilet demiyorlardı. Bu da samimiyetsizliklerini gösteriyor. Yani Allah'a bir iman var, ikrar var Allah'ı. Allah'a dua etme var. ibadetle yönelme var. Ama o peygamber konusunda hakkı kabul etme konusunda bu kadar samimiyetsizler. Hakka ulaşmak istemiyorlar. Kibir bakın burada kibirin böbürlenmenin olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir insan düşünün kendisine hak gelmiş bunu bir sefer kabul etmiyor. Daha sonra o reddettiği şeyin hak olduğunu görse de artık onu kabule yanaşmıyor. kibri engel oluyor. Veyahut da e, hak olarak gördüğü bir yerde sırf kibri sebebiyle ondan geri duruyor bundan sonra Allah onun kalbini mühürlüyor bir daha hakka hiçbir şekilde anlamıyor amelleri kendisine süsleniyor beğendiriliyor e, Tevbe suresi 115. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor biz hiçbir kav hiçbir kavme e, inanmaları gereken şey açıklanıncaya kadar Açıklanacağa kadar saptırmayız diyor. Açıklanıyor. Onlar buna kavuşuyor. Bu kavuşmadan sonra buna rağmen yüz çeviriyorlar. Bu yüz çevirmeden sonra işte kalp körlüğü başlıyor. Ne kadar mucize getirirsen apaçık, beyinat, deliller getirsen getir artık onda dönme olmuyor. Daha da küfrünü artırıyor belki. İnkarını artırıyor belki. İşte bu ilk başta ipleri şeytan eline vermez sebebiyle. Evet, burada... E, çıkarılacak ibret ve derslerle bugün konumuzu bitirelim. Yani bu dönemin davetin açıktan başladığı e, bu dönemin ikinci özelliğini işlemiş olduk. Haftaya üçüncü özelliği göreceğiz. Şimdi ibretler şöyle. Doğrusu hak ile batıl arasındaki mücadelenin şekilleri farklı olsa da mantığı birdir. Batıla uyanların kullandıkları metotlardan biri hak çağrı ve doğruya çağıranlar hakkında kafaları bulandırmak, şüpheler uyandırmaktır. Geçmişte bu işlem doğruya çağranların delilikle, büyücülükle ve benzeri şeylerle suçlanması suretinde yapılıyorduysa da günümüzde hak ehlinin aşırı dincilikle, tutuculukla suçlanmaları yoluyla yapılmaktadır. Bir <gülüyor> Bidad ehli tarafından da daha başka isimler yakıştırılmıştır. Yani kaderilerin ehl-i cebri demesi, cebrilerin kader inkarcısı demesi, hadis inkarcılarının ...sünnet ehline müşrik demesi, peygamber-i şirk koşu ...bunun yanında sufilerin de tutup hadisleri inkar ediyor diyerek suçlaması... ...rafızlilerin el sünnete nasibe veya nabıte demeleri... Yani... ...Ali radıyallahu anh'ın imamlığını nasip eden, kaldıran manasında bunu söylüyorlar. Ehl-i üstünlüğünü üstünü kabul etmeyenler manasında böyle iftira atıyorlar. İşte haricilerin el sünnete mürciye demesi... ...mürcelerinde ehli i sünnete harici demesi... ...yani bütün bu sapıklık fırkalarının ortasındadır ehli sünnet. Tam karşısında değil. Tam karşısında değil, tam ortasındadır ehli sünnet. Birini karşısına alırken tam karşısına geçmez. Ortada durur, mürcenin karşısına geçerken... ...aynı zamanda harcının da karşısındadır. Ne mürce ile mürce olur, ne harcıyla harcı olur. Tam orta yolu, vasat yolu tutar. Dolayısıyla ehli sünnet yolunu tutmak isteyen bir Müslüman... Çok şeylerle savaşması gerekecek. Çok ithamlara uğrayacak, çok eziyetler görecek. Çünkü dediğimiz gibi Sufi onu hadis inkarcılığıyla itham edecek, suçlayacak. İşte sünnet inkarcısı çıkacak, resul Şirk koşuyorsunuz diye itham edecek. Mürciyesi çıkacak, işte siz harcisiniz diyecek. Harcisi çıkacak siz mürciyesiniz diyecek. kaderi çıkacak, Cebriisi çıkacak, şunu diyecek, bunu diyecek. Her iki taraf da Ehl-i Sünnet'e yüklenecek. 72 fırka içerisinde, kökü, temel kökleri 72 olan bu aslında pek çok fırka içerisinde Ehl-i Sünnet bir başına. Düşünebiliyor musunuz? İşte bunlara katlanması lazım. Bunlara katlanabilmesi için de, onların sapıklığına düşmemesi için de kesinlikle bidat eline kulak vermemesi. Yani hak olarak şunu bildik değil mi? Kitap, sünnet, Kitap ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlamak. Bu üç şartı her meselede arayacağız. Bunun içinde onlara kulaklarımızı tıkamak sadece kitap ve sünnetten ne gelmişse, sahabelerden, Allah'ın övdüğü o nesilden ne gelmişse onu almak. Bunun yanı sıra öyle ya da böyle istemeden bidat ehliyle bir takım mükalemeye konuşmaya girme durumumuz olabilir. Buna karşı da Müthiş bir derecede, yani en azından kendimizdeki şüpheleri bertaraf edebilecek şekilde, şüpheye düşmeyecek kadar ilimle muttasif olması gerekiyor bu zamanda yaşayan bir Müslümanın. Yani insan çıkıyor, iki kitap okuyor, iki hadis okuyor, üç beş ayet okuyor. Ha ben yolu buldum zannedir böyle bu kadar kolay değil. Çok zikzaklar var bu yolda, pek çok zor geçitler var. Her taraftan dediğimiz gibi fırkaların çok saptırıcı düşünceleri var. O yüzden e, tıpkı gizli davetin sürdüğü dönemde olduğu gibi, hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davete hiç başlamadan önce e, bir manevi eğitim sürecinden geçirildiği gibi insanın çok dikkatli olması, kendisini iyice yetiştirmesi, ondan sonra ancak e, bazı şeylere girişmesi gerekir. Evet, bu suçlamaları yapanlar insanları Allah'ın yoldan alıkoymayı ve Allah'ın yol hakkında tereddütler uyandırmaya amaçlamaktadırlar. Bunlar kendilerini de başkalarını da kendilerinin İslam'a karşı savaşmadıklarına, onun yani İslam'ın doğru anlaşılması konusunda aşırılıklara karşı savaştıklarına inandırmaya çalışmaktadırlar. Böyle davranmakla da iyilikte bulunduklarını sanıyorlar. Hadis inkarçıları da de ne der? Biz hadisleri inkar etmiyoruz. Biz yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'a aykırı konuşacağını kabul etmiyoruz. Biz bu rivayetleri e, Kur'an'a arz ediyoruz diyorlar. Yani bunları Resul söylememiştir demeye getiriyorlar. Dolayısıyla mütevatir haddine varan hadisleri bile bir anda ellerin tersiyle itiyor. Yüzlerce, binlerce hadis ravisi, hadis ilmi için uğraşmış Allah Resulü'nün yolunu insanlara aktarabilmek için samiyetle çalışmış pek çok insana, tek kelimeyle iftira etmiş oluyorlar. Bunlar uydurdu. Bunun adı budur. Ben hadisleri Kur'an'a arz etmeden kabul etmem diyen bir insan, hadisleri bu ravilerin uydurduğunu iddia etmiş olur. Ama isnatlarda bir kusur var da, ravilerinden birinde hafıza kusuru olsun, dindarlık yönden bir kusur olsun buna isnaden söylüyorsa, o müstesna.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 İslami uyanışa karşı başvurulan modern metotlardan biri de inananların şehevi arzularına düşkün hale getirilmeleridir. Bu da fuhşu ve aşağılık işleri yapmaya çalışan kontrolden çıkmış medya vasıtasıyla yapılmaktadır. Yönetimde söz sahibi olanlar da gençlerin çoğunluğunun yasak tanımazlık ve taşkınlık akımlarının etkisine kapılacağı ümidiyle bunlara destek oldular. Dolayısıyla öğütçülerin öğütleri, vaaz edenlerin vaazları bunlara bir yarar sağlamamaktadır. Küfür önderlerinden biri de bu hususta şöyle diyor. Bir futbol topu ve bir şarkıcı kadın Doğu toplumlarında kırk savaş topunun yapamadığını yapar. Komünist lider ve ünlü ateist Karl Marx'a Tanrı inancının alternatifi nedir diye sorulduğunda onun alternatifi tiyatrodur. Onları Tanrı inancından alıkoymak için tiyatroyla meşgul edin diyor. Onun ahlaka ve dinlere karşı başlattığı savaşta tiyatronun kim bilir nasıl bir rolü olmuştur. Bugün artık sinemalar bu rolü üstlenmiş durumda. Artık e, sinemalarda işlenen hatta çizgi filmlerde işlenen konular hep e, Allah'ın dışında bir takım güçler. Hatta Allah'ı hiç yok sayan. Mesela e, Yüzüklerin Efendisi filminde, e, Harry Potter filmlerinde Allah inancı diye bir şey yoktur. Hep Allah'ın dışında seyreden vakalar olarak Matrix filminde, hep böyle ele alınır meseleler. Ondan sonra çizgi filmlerde Allah'a şirk koşma öğretilir çocuklara. Gölgelerin gücü adına çocukların dillerine pelesenk yapılıyor. Gölgelerin gücü adına. Bakın bu küfür bir sözdür, şirk bir sözdür. Bunun gibi nice ifadeler. Buna benzer yemin. Bire on bilmem ne bunun gibi şirk ifade yeminler çocukların ağzına yerleştiriliyor çizgi filmler vasıtasıyla. Bunun diğer bir tarafı, bir yönü daha var. Araştırmalarda bunlar tespit edilmiş. Yani film kareleri ve çizgi film kareleri, hatta reklamların film kareleri teker teker incelendiğinde bazı cinsel objeler olduğu ortaya çıkmış. Mesela çizgi filmde görüntünün arka planında bir cinsellik andıran obje veya yazı. Hızlıca geçiyor. Seyrederken göremiyoruz Ama onu seyreden insan fotoğrafını hafızaya alıyor. benim içine alıyor. Ve bu çocuk da veyahut onu seyreden kişiler de bilinçaltında bir fıtri bozulmaya doğru insanları sevk ediyor. Bugün görüyorsunuz. Yani pek çok şey belki ortaya çıktı ama bundan belki kat kat fazlası gizli olarak yapılıyor. Livata gibi. Lezbiyenlik gibi şeyler. Cinsel sapmalar. Yani bunun gibi sapıklıklar insanların bilinçaltına yerleştirilerek bu hale getirildi. Bu yönde kullanılan metotlardan bazıları da sık sık tutuklamalar ve İslam daveti bayrağını taşıyanların hapis ve işkenceyle korkutulmasıdır. Ama nice gençler vardır ki hapishanede daha da bileniyor, hapisten daha da bilenmiş, kararlılığı daha da artmış, Yüce Allah'ın yolunda daha çok fedakarlık göstermeye ve daha çok çaba harcamaya hazır bir halde çıkmaktadırlar.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 bu ümmet hakkında bir hadis daha var. İki çok ciddi tehlikeden korktuğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani deccal falan dönemlerinden önce geçen genel manada kendisinden sonra e, kıyametin büyük kalametleri çıkıncaya kadar belki. Birincisi dünya çiçeklerinin üzerinize açılması, ümmette mal hırsının baş göstermesi. Diğeri de diyor kadın diyor. Şimdi bu öyle hikmetamiz bir İfade ki ikisi, iki hadiste. Mala genellikle kadınlar meyilli oluyor. Kadınlar meyilli olmakla kendilerinde bırakmıyorlar bunu. Evladıysa evladını, kocasıysa kocasını mal edinme hırsı ile teşvik ediyorlar haram olan bir takım işleri. Artık her gün dırdırlar, vıdı vıdılar o insanın kafasında yer ediyor. Bir şekilde bütün gayem bu benim zannediyor insan. Yani benim bütün gayem şu maddi krizimi atlatayım. Bir şekilde def edebileyim de. Eğer ben maddi açıdan bir işlerim yoluna girerse Allah yolunda bir şeyler yaparım. Bu düşünceye iletiyor insanları. Bu büyük bir sapmadır, büyük bir yanılmadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı çok daha... E, ciddi fakirlik içerisindeyken öyle ki günler geçiyor yemek pişmiyordu diyor. Pişen yemek olmuyordu. Hurmayla sudan başka ki hurmayda da bulursa e, böyle e, dönemler içerisinde yaşıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ama bu onları hiçbir zaman Allah için canını feda etmekten davet için yapılması gereken neyse ondan geri bırakmıyordu. Öyle ki düşünün Allah Resulü'nün evine bir dilenci geliyor. İki tane çocuğuyla Ayşe radıyallahu anh'a açıyor kapıyı. Evde hiçbir şey bulamıyor sadece. Üç hurma veriyor bunlara. Kadın hurmanın birisini bir çocuğuna diğerini öbür çocuğuna veriyor. Çocuklar yiyor fakat üçüncüsü için ağlaşıyorlar. Bunun üzerine kadın onu da yemiyor. İki ayırıp çocuklar arasında taksim ediyor. Böyle fakirlik içerisindeyken bu sahabeler dünyaya meydan okuyordu. Bu işte Allah ile bağların güçlü olmasıyla çok alakalı. Ee, eğer bu gaye insanın, itikadının, inancının, davasının ve davetinin önüne geçerse, işte bu hadiste belirtilen helak o kimseyi bulmuş demektir. Evet, kadınlar dedik, erkekler kadınlara meilli kadınlara düşkün olup da kadınların sözünü dinler hale gelirse, yani bu konuda dünyalı teşvik, e, mala teşvik, e, hırs, gibi konularda öyle ki harama bile bulaştıracak derecede e, meyli olursa biz bırakın haramı bakın şurada bahsedilen helal yani harama bulaşmayı bırakın helallerde aşırı hırs göstermekten yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kadınlar erkekleri kadınları da malda kadınları helak ediyor böylelikle es şöyle diyor Mustafa Sibai, bozguncuların ve inkarcıların hak daveti kabulleri hiçbir zaman kolay olmamıştır. Hakka daveti ortadan kaldırmaya ve ona karşı çarpışma sırasında kullandıkları taktikler boş çıkıp geçerliliğini kaybettikleri an derhal yeni yollar denemişlerdir. Hak ile batıl arasında süren bu mücadele hakkın zaferi kesinleşinceye ve batıl son nefesini verinceye dek sürecektir. Su üzerinde yüzen yosunlar akıp giden gemileri durduramazlar. Cahili Arapları Müslümanlara sabi'yi, yani dini terk eden, sapık diye hücum edince Müslümanların, Müslümanlar da onların sefi, beyinsiz kimseler olduklarını söyleyerek, akıllarıyla alay ederek Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği hurafelerine karşı daha şiddetli bir tavır aldılar. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Mekke'nin ortasında başlatmış olduğu davet küçük bir vatan kurma, kurmak için başlatılmış değildi. Aksine Hakkı devralacak ve onu yeryüzünün değişik köşelerine ulaştıracak, bu davayı kıyamete kadar ayakta tutacak yeni bir nesil ve ümmet yetiştirmek için başlatılmış bir davetti. Bir kişinin veya kabilenin karşı çıkması böyle bir amaç için başlatılmış bir davanın o zamanki gelişmesine ve geleceğine ne zarar verebilir? O karşı çıkanlar da kimlerdi ki? Akılları taşlaşmış bazı mutassıplar, Kendilerine muhalefet edenler karşısında sahip oldukları güce aldanıyorlardı. Bu konuda Hacı Suresi 72. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. ''Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkar edenlerin yüzlerindeki hoşnutsuzluğu anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerlerine saldıracaklar. De ki size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş Allah onu küfredenlere vaat etmiştir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.'' Refah ve rahatlık içerisinde olanlar varlıklarıyla mutluydular. Bu yüzden batılı seviyorlardı. Çünkü rahat koltuklar üzerinde oturuyorlardı. Haktan hoşlanmıyorlardı. Çünkü o kendilerine süsler ve dünyalık sağlamıyordu. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda küfredenlerin, iman edenlere derler ki, iki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi ve topluluk bakımından daha güzeldir? Meryem suresi 73. ayet. Yani onların nazarında bakın esas gaye bu. Ya da bu kimseler Rahman'ın hidayetini çirkin görüp bunu dinden çıkmak sayan kişilerdi. Veya hidayeti süslü elbiseler gibi kabul edip bunu bırak da şunu al diyenlerdi. Yüce Allah bu konuda Yunus Suresi 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara ayetlerimiz açık bir şekilde okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler.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 içine yaygaralar karıştırın olur ki üstün gelirsiniz. Subhanekallahumma ve bihamdik ve ehudenle ilahill ente va esteğfiruke ve etûbu ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's-salatu ve's-selamu alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Evet, davetin açıktan başladığı dönemin üçüncü özelliğiyle de inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet, soru varsa alalım.